Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bir şey söylemeye gerek yok. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyordu. Hakikatte budur. İnne azabe rabbike kana mahzura. Şüphesiz Rabbinin azabı kendisinden sakınılması gereken bir husustur. Salih amelle sakınılız. Bir de Allah'a sığındığımızı yaşayarak, fiilen hissederek ve bizzat Rabbimize kendisine sığındığımızı azabından itiraf ederek dile getirerek bunu gerçekleştiririz. Ondan sonra, ve imin kariyetin, illa nhamu muhlikuha, قبل يوم القيامة Ou muazibuha azabın şidda. Kana zâlîk fi'l-kitâbi mstûra. Kıyamet gününden önce, helâket miyeceğimiz, Yahut, çetin bir azab ile azaplandırmayacağımız hiçbir ülke halkı. ...hiçbir şehir veya belde halkı yoktur. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra. Bu husus kitapta satır satır yazılmıştır. Satırlarıyla yazılmıştır. mestur satırlandırılmış. Yani satırla yazılmış. Peki bahsedilen mutlaka kıyamet gününde ya helak edilecek... Veya azaba uğratılacak kasabalar hangileri? Resullerin davetlerini kabul etmeyen, onlara karşı çıkan, onları inkar edenlerdir. Cenab-ı Allah da hadis-i şerifle de sabit kıssalardan da anladığımız kadarıyla Musa aleyhisselamdan itibaren kafir ülkeleri toptan helak etme şeklindeki dünyevi azabı kaldırmıştır. O halde ayet-i kerimenin manası şu olmalı. Bizler kıyamet gününde önce helak ettiğimiz her bir kasabayı biz helak etmişizdir. Veya azaplandırmışsak biz azaplandırmışızdır. Bu helakimiz ve azabımız da kitapta yani el kitap levh mahfuzda satır be satır yazılmıştır. Kim, nasıl, nerede, niçin, ne zaman, hangi sebepten dolayı ve buna benzer bütün ayrıntılar hepsi tek tek helak edilmiştir. Mesela Lut aleyhisselam kavmi Ülkeleri Cebrail Aleyhisselam tarafından köklerinden sökülerek, temellerinden sökülerek bazı rivayetlere göre meleklerin sesleri semadan duyulacak kadar yükseltilip, ters çevrilip, tepe aşağı atılmıştır. Salih Aleyhisselam kavmi, Çığlıkla ve buna benzer şekilde Kısacası her bir kavim Ad, Semud ve bunlar Hud kavmi bunlar hepsi Özel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Sırası geldikçe daha önce gördük Yeri geldi göreceğiz inşallah Helak edilmişlerdir Bütün bu helakler Tek tek belli Hatta kimin hangi vaziyette Nasıl helak edileceği Şahsına varıncaya kadar Helakin hangi aşamasında Canını teslim edeceği Kimin kimden önce kimden sonra ve buna benzer. Hatırımıza gelen ve gelmeyen bütün teferruatıyla her bir şey kitapta satır satır yazılmıştır. en مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاَيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ <gülüyor> Cenab-ı Allah burada Mekkeli müşriklere ciddi bir öğüt ve hatırlatmada bulunuyor. Gerek 58. ayet, gerek şimdi okuduğumuz bir kısmını okuduğumuz 59. ayette. Diyor ki وَمَا ile bil ayet Bizim mucizeler ile birlikte Rasuller göndermemizi Rasulleri veyahut da Rasullerle mucize göndermemizin tek engeli veya bizi bundan alıkoyan tek bir sebebi vardır. İlla en öncekilerin o ayetleri yalanlamış olmalarıdır. Burada ayetlerden kasıt şudur. Nuh aleyhisselamdan itibaren kavimler peygamberlerinden biz senin doğru söylediğine inanmıyoruz. Madem peygamberlik iddiasında doğru olduğunu söylüyorsun o halde bize şöyle şöyle bir mucize göster. Peygamberler onlara bunun ısrarla onların hayırlarına olamayabileceğini söylemişlerdir. İman etmelerinin onlar için daha hayırlı olduğunu. Ama istediğiniz mucize gösterilir de yine iman etmeyecek olursanız artık kaçınılmaz olarak helak edileceklerini belirtmişlerdir. İşte bu hakikati bildiğimiz zaman az önce okuduğumuz ayet-i kerimeyi daha iyi anlarız. Çünkü teklif sizden geldi. Resulün doğruluğunu kabul etmek üzere böyle bir mucize istiyoruz senden diyen sizlersiniz. O zaman senin doğru söylediğine iman edeceğiz dediniz. Niye etmiyorsunuz? Örnek. Salih aleyhisselam'a kavmi ne dediler? Ey Salih, biz sana ancak kendilerinin gösterdikleri bir kayadan en olmayacak bir şey. Şu kayadan doğumu yaklaşmış on aylık hamile dişi bir deve çıkarttığım takdirde. İman edeceğiz ben çıkartamam Ben Allah'a sadece dua ederim isterim dedi. Salih Aleyhisselam Rivayetlerde belirtildiği üzere iki rekat namaz kıldıktan sonra Cenab-ı Allah'a dua ediyor Rabbim Bu kulların Ne istediklerini sen benden daha iyi biliyorsun Onların istediklerini verirsen İman edeceklerini söylediler Gerçekten de Rivayetlerde belirtildiği üzere Kaya tıpkı doğum yapması yakınlaşmış bir deve gibi sesler çıkararak büyük bir gürültüyle yarılıyor ve içinden muhteşem, güzel mi güzel, alımlı mı alımlı, benzeri görülmemiş, fevkalade mükemmel bir deve çıkmış, hamile, istedikleri gibi. Kayadan çıkmasıyla birlikte doğum yapması. Ama öyle güçlü bir deve ki ayet-i ile sabit ve enbi'hum ennel mâ e kismetun beynehum diyor. Ve Allah'a ey salih söyle ki su onlarla develer arasında ikiye pay edilecektir. Bir gün deve onların su kaynaklarını pınarlarını içiyor kurutuyor. Ertesi gün onlar su ihtiyaçlarını alıyorlar. Fakat su ihtiyaçlarını aldıkları günde deve su içmiyor. Buna karşılık onlara hepsine yetecek süt. Mucize dediğin daha ne olsun? Esasen insanların mucize istemeleri ayrı bir akılsızlık. Çünkü Kainatın her bir zerresinde, her bir hareketinde, bu gördüğümüz kainat düzeninin neresine bakarsanız bakınız. Zaten başlı başına bir mucize. Başlı başına bir mucize. Yani normalde toprağa atıldığı zaman çürümesi gereken bir buğday tanesinin veya bir tohumun, Toprağın altında belli bir süre belli şartlarda kaldıktan sonra toprağı yaracak güce sahip olacak kadar toprağı yararak yukarı çıkması bir tanenin şu kadar tane olarak başak vermesi veya bir ceviz ağacı olması veya başka bir şey olması. Salih Aleyhisselam'ın devesinin o kayanın içerisinden çıkmasından daha küçük bir mucize midir? Hangi mucize kainattaki hangi ayet, hangi hadise, hangi olay, hangi tabii hadise veya astronomik hadise veya efendim ama söyleyeyim bir hava hadisesi bunlardan daha şeydir. Bilmeyenler tesadüfen gitsin mesela bir okusun. Rüzgarın oluşumunu okursun. Aman ya. İşte rüzgar Cenab-Allah öyle bir fırtına gibi estiriyor ki dilediği zaman o yüce o kocaman kocaman kavmi kaldırıyor kaldırıyor baş aşağı çevirip tepe taklak ediyor çiğ gibi yere çakıyor. Mucize mi istediniz alırsınca mucize. İman etmiyorsunuz. Firavun kaç defa Musa aleyhisselama söz verdi ey Musa Rabbine dua et geldiğimiz Rabbinin senin duanı kabul etmesi şeklinde tecelli etmesidir şu üzerimizden sıkıntıyı gidersin niye çünkü bir gün uyanıyorlar bakıyorlar ki su kaynakları olan nil ve çevresi kan akıyor İsrail okullarından aynı yerden gidiyor, aynı yerden. Bir İsrail okullarından, bir Firavun kavminden iki kişi aynı yerden su alıyor. İsrail okullarının aldığı su normal içilebilir su, öbürün aldığı su kan. Bu nedir? Çekirkeler etrafı perişan ediyor, kurbağalar etrafı perişan ediyor. Her seferinde biz iman edeceğiz, söz veriyoruz ey Musa bunu kaldır dua et Rabbine kaldırsın iman edeceğiz. yok etmiyorlar Cenab-ı Allah da o kavmi ondan dolayı helak ediyor ve Musa aleyhisselamdan sonra bu umumi helak kaldırılıyor <Gülüyor> Cenab-ı Allah bu azap edilen her bir kavmi bu şekilde kitapta belirlenmiş veadeyle, ecelle ve şekille helak ettikten sonra diyor ki biz yine de insanlara ister istemez istedikleri ilk fırsatta istedikleri mucizeleri göndermedik. Çünkü göndermedik işte ey Muhammed bu Mekkeli müşrikler de senden mucizeler istiyor. İleride bu mucizeler tek tek sayılacak. Ne? Ey Muhammed madem sen Allah'ın Resulüsün söyle Rabbine şu Mekke'nin daracık vadisi açılsın. Şu safa tepesi altına dönsün. Fakirlikten biraz kurtulalım. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Bağlarımız bahçelerimiz olsun. Ortalık şarır şarır ormaklar aksın. Yemen'de biz böyle gördük, burası da böyle olsun. Dediler. Hatta daha söylediler. Biz senin peygamber olduğuna ne zaman iddia ederiz, iman ederiz biliyor musun? Ancak göğe tırmanacağımız bir merdiven olsa... Çıksak veya sen ona tırmansan o kadar da olmaz. Hayır, hayır. Üzerimize bir kitap indirilsin ve o kitapta senin Resul olduğun yazılsın. O zaman belki senin yükselmene, göğe çıkmana iman ederiz. Belki senin tasdik ederiz diyorlar. Zannediyorlar ki Cenab-ı Allah bunları yapmayınca acizliğinden yapıyor. Onlara merhametinden Mekkeliler bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir seferinde eziyet ediyorlar. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, geliyor diyor ki, Ey Muhammed Rabbinin sana selamı var. Eğer arzu edersen, senin bu çektiğin sıkıntıları Rabbim hafifletmek istemeni, hafifletmesini diliyorsan, söyle şu iki dağın arasına onları imha edin. Beni eğer sen evet dersen bunu yapmak üzere Rabbim gönderdi. Diyor. Hayır diyorsun. Ümid ederim ki Rabbim onların zürriyetinden iman eden bir kavim çıkartır." diyor. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu varlığı bir rahmetti ve onun dini kıyamete kadar baki kalmak üzere geldi. Mesela Velid bin Muğire aleyhine de dua etseydi Halid bin Velid nereden reda gelirdi? Ya onun oğlu. Ve buna benzer. Diyeceksiniz ki hayattaydı o zaman. Ama o zaman babası için bu şekilde bir helaki kabul etseydi oğlu da kafirdi, helak olacaktı maazallah olsun. Ve buna benzer. Amr ibn as da helak olacaktı az önce bahsettiğimiz. Yani, ve buna benzer. İşte Bizim diyor bu Mekkeli müşriklerin senden istedikleri mucizeleri tek tek getirmeyişimizin tek sebebi öncekilerin bunları yalanlamış olmalarıdır. Yalanladılar ve biz de onları helak ettik. Ve a'teynâ semûden ve biz semud kavmine o dişi deveyi gözle görülür bir mucize olarak vermiştik. Ama onlar ne yaptılar? Fezalemu <gülüyor> biha. Bu mucizeye zulmettiler. Bu mucizenin kendilerine telkin ettiği iman etmeleri, taahhüt ettikleri görürsek iman edeceğiz dedikleri o mucizeyi gördükten sonra iman etmediklerinden ötürü zulmettiler. Haksızlık yaptılar. Ve mâ nursilu bil âyâti illa tekhvîfe. Biz aslında ayetleri yani mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Korksunlar da iman etsinler. Bu şekilde peygamberlerin dedikleri mucizelerin ortaya çıkmasından sonra iman edip de imanından istifade eden sadece Yunus Aleyhisselam kavmi. Onun için ayeti kelimi orada şöyle diyor Yunus suresinde keşke keşke Allah'ın rabblerinin ayetlerini gördükleri zaman iman etselerdi o kavimler iman edip de mucizeleri gördükten sonra iman edip de imanından istifade eden hiçbir kavim olmadı Yunus'un kavmi üstesine. Onlar Rablerinin ayetlerini görünce iman ettiler. Yûmu zulle denilen Yunus Aleyhisselam'ın kendilerine haber verdiği dedi ki böyle böyle. Onlar da dediler ki yok iman etmeyeceğiz. O zaman bekleyin Allah'ın azabı büyükçe bir bulutla gelecek diyorlar. diyor. Onlar. Yunus Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olarak o azabın alametleri görünce onlar arasında kalırsam ben de helak olurum diye uzaklaşıyor. Kıssası malum. Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Hem Yunus suresinde hem Saffat suresinde ileride gelecek inşallah. Onlar o bulutun o sıcak günde geldiğini görünce diyorlar ki Yunus'un bize haber verdiği Mucize gerçekleşecek, azap gelecek diyorlar. Ne olur dağ taşı her tarafı yoklayın, Yunus'u bulup getirin. Ona iman ettiğimizi söyleyelim, Allah'a dua edelim. Yunus Aleyhisselam'ı bulamıyorlar. Geliyorlar, hay hay diyorlar. Yunus yoksa Rabbi var. Gelin biz diye aldık, kendimiz dua edelim gerçekten Allah tepelerine kadar gelmiş olan azabı üzerlerinden geri çekiyor. imanları sayesinde. İman öyle büyük bir iştir. Şey, Şaybın e e e da şayaptaki de E2 şey oluyor değil mi? E evet. Helak oluyor. Onlar helak oluyor. E Onlar toplanıyorlar e bulutun altında. Gelin bakalım. Can Gelin bakalım. Toplanalım diyorlar. Bir araya geliyorlar, bu bulut sıcak, aşırı bir sıcak gün. Bulut altında, o top hepsi bulutun altına geldikleri zaman ilahi azap üzerlerine yanıyor. Bunlar da helaki böyle. Dolayısıyla, o halde işte Semud kavmi bu şekilde mucizeye zulmettiler, onun için helak edildiler. Yunus kavmi işte müstesna. Öyle bahtlı bir kavim demek ki. Gerçekten samimi bir kavim. Yani mucize istedikleri zaman da samimiymişler. Sözlerinde samimi durdular <gülüyor> ve Allahü Teala da onların üzerinden azabı kaldırıyor. Ve mâ nursilu bil ayati illâ biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz, salarız, bir irsal ederiz, serbest bırakırız. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ بِالنَّاسِ Hatırla o zamanı ki muhakkak Rabbin insanların etrafını çepeçevre kuşatmıştır. Cenab-ı Allah'ın insanları kuşatması ne demek ve niçin bunu Resulullah'a söylüyor? Toplumun özellikle inançlarına, değerlerine, alışkanlıklarına, geleneklerine, göreneklerine aykırı iddialarla çıkmanın bazı hallerde bedeli çok büyük olur. Bu aykırı çıkışlarda sebat göstermek ise ciddi bir manevi güce sahip olmayı gerektirir. İçinlerinde yaşadıkları toplumun inançlarına, değerlerine en aykırı tezleri getirenler, peygamberler ve peygamberlerin vazifelerini özellikle İslam'ın veya dinin olmadığı veya doğru bilinmediği ve uygulanmadığı toplumlarda yaşayan peygamber varisleridir. Onun için bu insanların çok ciddi bir manevi güce ihtiyaçları vardır. Tehlikelere karşı insana sebat veren en büyük hatta biricik güç de imandır. Mesela Mehmet Akif rahmetullahi aleyh. Çanakkale'deki o mücahitleri tasvir ederken Mehmetçin düşmanın o yağdırdığı bombalara, top güllelerine, mermilerine tehdit diye ediyor Mehmetçiğin bu tehditlere güldüğünü söylüyor. Aynı şeyi bugün günümüzde Mısır'daki Müslümanlarda görüyoruz. Hakim Onların yüzüne idam hükmünü okuyor. Onlar sevinçle birbirlerinin boyunlarına sarılıyorlar. Elhamdülillah ki önümüzde şehadet kapısı göründü, açıldı, aralandı diyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Var. Olabilir mi? İşte oluyor. Oluyor. Ve... Bu işin görülmesini istemeyen medya yanılarak bir anlık bir saniyelik bunu gösteriyor. Ondan sonra hemen çeviriyorsun. Kameralar rakasını getirmiyorsun. Halbuki çekim mutlaka daha fazlaydı. Tabii. Tabii. Böyle bir şey olur mu? Hele Müslüman olmayanların hele maddeci olanların hele materyalist olanların halsalası böyle bir şey alır mı? Adamın yüzüne idan hükmünü okuyoruz o seviniyor bu İslam tarihinde mümin ümmetlerin müminlerin tarihinde yeni görülmüş bir hadise değil Firavun sihirbazlara iman ettiler diye ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim sizi hurma dallarına ağaçlarına asıp idam edeceğim dediği zaman hiç zarar yok dediler kalû la dair inna ila Hiçbir zararı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Biz zaten Rabbimize döneceğiz diyorlar. Allah Allah. Bir başka yerde "Fakdima ente qad. Innaka taqdi hadi hayatı ed demişlerdir. Sen ne hüküm vereceksen ver. Çünkü sen ancak bu dünya hakkı hayatında hüküm verebilirsin. Şey bu Demek ki Cenabı Allah'ın burada Yüce Rasule ve iz kulna leke ey Muhammed hatırla o tehlikeli zamanında hangi zaman olabilir bu müfessirlerin muhtelif görüşleri var büyük bir ihtimalle hicret etmeden önceki zamandadır çünkü ayet-i kerime ileride bunlardan da bahsedecek hatırla o zamanı ki biz sana Rabbin insanların etrafını sarmıştır. Kuşatmıştır onları çepeçevre, kuşatmıştır, onları çembere almıştır. Demiştik. Bir de, bizim senin üzerinde bir nimetimiz daha var. Ve mâ ceallel rû'yelleti araynâke illâ fitneten linnâs. Bizim sana gösterdiğimiz o rüya var ya, onu ancak, İnsanlara bir imtihan sebebi yarattık. Buradaki rüya bildiğimiz Türkçedeki rüyada gördüğümüz rüya değildir. Gözle görmek rüyasıdır. Gözle görmek rüyası olmasaydı insanlar için bir fitne aracı yani sınama aracı, sınama vesilesi olmazdı. Ben rüyamda böyle gördüm. Ne gördün? Semavata gittim geldim. Mescid-i gittim geldim. Bu olabilir rüyadır. İnsan rüyada her şeyi görebilir. Denilir geçilirdi. Bunun bir sınama özelliği yok. Sınav olma, fitne olma özelliği, imtihan olma özelliği yok. Ama ben bir gecede Mescid-i Aksa'ya, oradan semavata gittim geldim. Ve geldiğimde yatağım sıcaktı dediğin zaman... İşte orada iman edenle etmeyen bıçak sırtı gibi oradan ayrılır. Birisi Muhammed'in hezeyanlarına bak der haşa. Bir diğeri o söylediyse doğrudur der. O, o Böyle dediğin zaman Sıddık-ı Ekber olursun. Işte. Ebu Bekir e Sıddık. Budur. Hem kendisi çok doğru sözlü hem doğru sözlülüğü tasdik etmiş birisi ya bu bekir senin bu arkadaşın ne söylediyse doğrudur diyorsun şimdi söyleyeceğimiz şeyde de bakalım tasdik edecek misin neymiş o böyle diyor o söylediyse doğrudur diyor. bitti ashabı kiran böyleydi İbn Huzeyme bakıyor ki Resulullah birisiyle tartışıyor bir bedeviyle Resulullah diyor ki ya bu deveyi, bu, bu şeyi bana sattın, bu atı bana sattın. Bedevi diyor ki yok satmadım, şahit getir Ebu kuzeyme geliyor, ben şahidim yok diyor Resulullah. Ebu Hüseyin'e geliyor, ben şahitlik ederim diyor. Sen neye dayanarak şahitlik ediyorsun, aramızda değildin ki diyor Bedevi. Ben daha büyüyle onu tasdik ettim. Semadan getirdiği haberini tasdik ediyorum ben. Senden atı aldığını söylediği zaman mı tasdik etmeyeceğim? İman budur. Niçin? Çünkü ona böyle iman etmekte haklı oldukları büyük sebepleri vardı. Müşriklerin de aslında iman etmeleri gerekiyordu. Çünkü ona Muhammedül Emin diyen yine onlardı. Ya. Heraklius, Ebu Süfyan da Hudeybiye barışı esnasında Şam'a gidiyorlar daha iman etmemiş he buçuk ya sorduğu sorular arasında şu da var mektup o sırada Resulullah'ın İslam'a davet mektubu Heraklius'a varmış Heraklius o sırada Bizanslılarla yaptığı pardon e, İranlılarla Mecusilerle yaptığı savaşta galip gelmiş galip kutsal haçık çıkar kurtarmış ellerinden Kudüs'e geri getirmiş ve savaştan sonra galip geldiği yerden Kudüs'e yayan dönmeyi de adamış hem mütedeyin hem alim bir bir hükümdardı bir imparatordu. Her aklıyorsun. O esnada Resulullah'ın mektubu ona ulaşıyor. Bir şekilde uzun bir hadis-i şerif Ebu Süfyan orada bulunan Arap tüccar kafilesini şey soruyor. Aranızda Resulullah'a akrabalık itibarıyla en yakın, onu en iyi tanıyan kim? Benim diyor. Çünkü kızı Um Habibe Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın zevcesi Yani Ebu Süfyan Resulullah'ın kayınpederi. Diyor ki sordukun sorulardan birisi şu daha önce hiç yalan söyledi mi? Asla diyor yalan söylediğini görmedik diyor. Daha Müslüman değil. Fakat çünkü uyanık adam. Demiş ki şöyle bir dizilin. O bana bir şey söylese yalan söylerse yalan söylediğini söyleyin diyor demiş onlara. Hadi bir kişi sustu öbür kişi sustu kimin sus susmayacağından emin değil ki. Ebu Süfyan nitekim çıktıktan sonra diyor ki eğer diyor Ebu Süfyan yalan söyledi diye yayılmayacak olsaydı Muhammed Aleyhide yalan söyleyecektir diyor. Öyle bir fırsatı olmuyor. Hayır diyor yalan söylediğini asla görmedik diyor Ebu Süfyan daha sonra verilen cevapları tek tek değerlendiriyor ve buna geldiği zaman diyor ki sana hiç yalan söylediğini tespit ettiniz mi diye sordum hayır dedim insanlara karşı yalan söylemeyen bir kimse Allah adına yalan söylemez şu aklı görüyor musun Nasip olmayınca olmuyor. İman ettiğine dair elimizde bir rivayet yok Heraklius. Bazılarına göre işte efendim korktu. Onun için bilemiyoruz ayrı bir şey. Yani Resulullah bu gördüğü rüyayı haber verdiği zaman insanların imanının sınandığı bir haberdi bu. Miraca gittim geldim. Efendim yok efendim biz işte tamam İsra'yı inkar etmeyiz. Niye Kur'an'la sabit? Öbürü, e öbürüne niye inanmıyorsun? Hadisle sabit olduğu için mi? Yoksa aklın o kadarını kesmiyor mu? Kesmiyorsa Mescid-i Aksa'ya gelmesi de kesmiyorsun. Bazıları gerçekten onu da akılları kesmediği için efendim derler aslında Mescid-i Aksa öyle. Bizim bildiğimiz Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. Neymiş? Aslında Mekke'nin yakınlarında zaten öyle harabe bir mescit vardı. Resulullah ona gidip gelirdi de Mescid-i Aksa odur. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Buna dair sağlam tek bir rivayet var mı? Yok. Sizin vardı dediğiniz o rivayet mi daha sağlam? Peygamber aleyhissalatü selamın miracını anlatan sahihin sahihi olan hadisleri mi daha sağlam? Ben anlayamıyorum insanlar nasıl bu çelişkiye düşüyor. Miracı havsanasına sığdırmadığı için, hadisleri kabul etmediği için reddediyor. Ondan sonra kalkıyor. Efendime söyleyeyim vakidinin bilmem neresinin neresindeki zayıfında zayıfı olan bir rivayete cansip gibi sarılı veriyor. Böyle şey olmaz ki böyle ilim olmaz ki. Bunun ilmi neresi? İlim bunun neresinde? Yok. Geçelim. Bir sınav aracı daha ve şecarel mel'unete fil Kur'an. Bir de Kur'an'da lanetlenmiş bir ağaç. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde, daha önceki Mekki surelerde cehennemin dibinde biten zakkum ağacından bahsediyor. Mekkelilerin müşrikler mal bulmuş mağribi derler ya onun gibi hemen burada da sarılıyorlar. Aa, şimdi Muhammed'in çelişkisini yakaladım diyorlar. Muhammed bir tarafta cehennemde ateş olduğunu söylüyor. Bir tarafta cehennemin dibinde ağacın bittiğinden bahsediyor. E bizim bildiğimiz ateş ağacı yakar. Bu nasıl olur? Sen onu geç... Ateşin ağacı nasıl yaktığını evvela izah edebiliyor musun ki? İzah ettin. Bir takım yasalara göre oluyor değil mi? Yanması bir takım yasalara göre oluyor. Evet. Peki o yasaları dileyen dilediği zaman iptal eder mi yaratan, koyan? Ben bu yasayı burada yürürlükte kaldırıyorum. Cehennemin kendisi her şeyle zaten Dünya yasalarıyla kıyas edilen bir yasalara göre yaratılmış ve var edilmiş ve varlığı devam edecek değildir ki. Dünya yasalarıyla ahiret yasaları farklı şeylerdir. Dünyada her şeyden önce faniyiz, ahirette bakiyiz. Her şey değişiyor. Dolayısıyla kafa havsala doğru çalışmayınca imandır bu işi doğru çalıştıracak olan imani düşüncedir. Müslüman, Kur'an'a göre düşüncelerinin ifade yerindeyse parametrelerini tespit eden insandır. İman aklını cazimdir. Ki odur. Ve aklımız, imanımız çerçevesinde olduğu ve istikametinde yol aldığı zaman doğru çalışır. Yoksa bir noktadan itibaren akıl kendisini nefisle işbirliği ederek ilahlaştırır da farkına varmayız. Bazı. işte diyor ondan sonra devam ediyor ve nuhavvifuhum biz onları gelecek azapla korkutuyoruz ama fema yeziduhum illa tuğyanen kebira bizim onları korkutmamız sadece onların büyük azgınlıklarını arttırır Onların azgınlıklarını artırıp durur, büyütüp durur. Halbuki korku, Allah'ın korkutması bu. Sezi kuşatan. Ve idhulna laka inna Rabbi kahat bil nas. Biz sana söylemiştik Rabb'in insanları kuşattı. Bir taraftan Resulullah teselli ediliyor, diğer taraftan onlar tehdit ediliyor. Çünkü herkesin hitabı durumuna göredir. Ve Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede her ikisine de hak ettiği gibi hitap ediyor. Aynı ayet-i kerimeyle. Korkutulması gereken korkutuluyor. Kalbine huzur ve itminan gelmesi gerekenin kalbine huzur ve itminan veriliyor. Resulullah ile birlikte bütün müminler, bütün iman edenlerin imanı teyit ediliyor destekleniyor, kalplerine imanlarına sebat veriliyor. Geçmişte böyleydi, günümüzde ne? Kur'an her zaman için 14 asır önce indiği şartların benzerleriyle ümmet ne zaman karşılaşırsa, nasıl o zaman için, onlar için büyük bir rahat, huzur ve güven kaynağıysa, günümüzde de Rahat, huzur ve güven kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim hafızları cihat meydanlarında gür sesli hafızlar asabi ı kiramdan itibaren hatırımda yanlış kalmadıysa zannederim bu uygulamayı Hz. Ömer yaptırıyor. Emirle yani yaptıran İlk emir veren o önceden de vardı. Mücahitlerin önünde gür sesli hafızlar savaşa başlamadan önce Enfal ve Tevbe surelerini okurlardı. Enfal ve Tevbe sureleri. Onun için bunlara İslam alimleri Neşidül Cihad adını verirler. Cihad Marşı Cihad Marşı Öyle Zımbırtı mımbırtı falan filan Bantu takımları vesaireleri değil İnsanlar ayetlerle surelerle Eğitilir Kur'an Hayatımızın Merkezine oturmak durumundadır Hatta hayatın Merkezi de o olacak Çevresi de o olacak Merkez ile çevre arasını dolduran da o olacak. Hayatımızın her şeyi Kur'an olmalı. Ne kadar Kur'an'ı yaşayabilirsek biz Cenab-ı Rabbül Alemine o kadar yakın oluruz, o kadar mümin oluruz ve eğer mümin olursak da en yüce olanlar, en üstün olanlar bizler oluruz. <gülüyor> İşte bu hatırlatmalar diyor onların ancak tuyanlarını arttırıyor. Kur'an-ı Kerim şimdi okuyacağım ayet-i kerime münasebetiyle hattunun geldi. Kur'an-ı Kerim bir defa onu samimiyetle, ciddiyetle okuduğumuz zaman evvela bizi içinde bulunduğumuz Dünyayla bir sefer bir taraftan birebir münasebet haline koyarken diğer taraftan bizleri gezdiriyor. Yüzlerce binlerce yıl öncesine götürüyor. Zamanını bilmediğimiz kadar önceki zamanlara getiriyor. Geleceğe taşıyor. Yere indiriyor. Semavatı gezdiriyor. Denizin dibine indiriyor. Hepsi var. İşte bundan hemen sonra bakın bizi Mekke ortamından aldı. Şimdi nereye getirdi? Az önce Mekke'deydik. Ashab-ı kiramla beraberdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı birçok halleri yaşamaya çalıştık. Ve ayet-i kerime bunları bizlere hissettirdi. Hatırlattı en azından. Şimdi de bizi Adem babamızın cennette bulunduğu zamana götürüyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْيُدُوا لِاَدَمٍ Adem Aleyhisselam yaratılmış, melekler var. Bir tarafta Melaike-i diğer taraftan Adem Aleyhisselam ve Cenab-ı Allah emir veriyor onlara. Bunu hakkıyla tasavvur edebilmek mümkün değil. Müthiş bir manzara. Büyük bir hadise. gerçek onun için hatırla diyor. Sanki birebir de yaşamışız gibi. Iz o demek. Iz ulkur demek. Hatırla. Neyi hatırlarsınız? Birebir yaşadığınız olayları hatırlarsınız. Anlatılmış, yaşamış gibi olduğunuz en azından olayları hatırlarsınız. Ve kulna lil adam. Hatırla o zamanı ki biz meleklere Adem'e secde edin ey Adem evladı sen böyle bir babanın evladısın sen o kadar değerlisin o kadar kıymetlisin değerini bil değerini ayaklar altına alma Kendini küçültme. Kendini cehenneme odun olarak hazırlama. Sen cennette yaratıldı senin baban. Sen de onun yaratıldığı yere gitmeye adaysın. Kendine bunu layık gör diyor. Çünkü ben biz meleklere Emrettik. Adem'e secde edin dedik. Fesecedu. İşte sen de o melekler gibi uydun. Melekler secde ettikleri için makamlarını korudular. Emre uydukları için meleklilik, melek olma makamında kalabildiler. Hemen secde ettiler. İlla iblis, iblis müstesna. Niçin? "Kale escudü limen halaqta İşte vahissiz çalışan akıl budur. Vahisiz çalışan akıl iblis aklodur. İblisiyi akıldır. "Kale escudü limen halaqta Ben senin çamurdan yarattığın, çamur olarak yarattığın bir varlığa mı secde edeceğim? Bir başka yerde ben ondan hayırlıyım diyor. Neye dayanarak? Çamuru ateşten hayırlıdır. Bu batıl kıyas. İşte akıl bu. Akıl kıyası beceremiyor o zaman. Vahiden bağımsız kaldığı zaman. Aklına çok güvenen muhtezile de maalesef vahyi solladığı yerde inanın çok akılcı bilinen o muhtezile akıl ile çelişmiştir. Örnekleri çok. "Kale esjudülim ben, xalakta Bu kadarla da kalmadı. Allah itiraz ediyor yani. Yani Allah'a sen hikmetsiz bir emir veriyorsun. Ben ateşten yaratıldım diyor. Çamurdan yarattığına bana secde ediyor Tercih olması gerekiyor. Mantığı bu. İblis haklı bu. Kale Devam ediyor. Madem beni ondan dolayı küçülttün Kale Ara Çünkü bana ona secde etmeye emrettiğine göre Onu benden üstün tuttun. Şu gördüğün var ya Bana üstün tuttuğun var ya şu Adem diyor Le in ekharteni ila yevmil kıyâme eğer kıyamet gününe kadar beni geciktirecek olursan la ahtanikenn zerriatehu Onun zürriyetini toptan ha edeceğim. İlla kadila pek azı müstesna. Cenabı Allah da bir başka yerde ne diyor? Velakad saddaka iblis aleyhim velleh diyor. Andolsun iblis onlar hakkındaki kanaatini doğruladı diyor. Doğru çıkardı. Yani verdiği sözünde durdu. Burada sözün eri çıktı diyor. Keşke çıkmasaydı. Onun için daha ayrılır olurdu. Cenab-ı Allah'ın imkanı o ayrı bir şey. Bunun hikmetleri çok. İblisin yaratılmasının hikmeti, cennetten inişimizin hikmetleri. İslam alimleri bunlar üzerinde çok güzel şeyler yazmışlar. Çok geniş geniş şeyler yazmışlar. Son son bir vak, yani birkaç ay öncesinden okuduğum bir kitapta Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya indirilmesi üzerinde hikmetleri üzerinde ki boş beleş şeyler değil. 120 sayfalık bir bölüm okudum. 120 sayfada bunun pek çok hikmetlerini hem de ne güzel. Uzun uzun anlatıyor. Ayrı bir konu tabii. Bunun hikmetleri çok diyor ki and diyor beni kıyamet gününe kadar geciktirecek olursan pek azı müstesna onun zürriyetini helak edeceğim perişan edeceğim tabi devam ediyor kıssa fakat bu kıssanın dikkatimizi çekmesi gereken tarafı şu ayet-i kerime bir başka yerde izah ediyor inneşşeytâne lekum adû mubîn fettehidûhû Eduva. Muhakkak şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. O halde siz de onu düşman belleyin. Düşman edinin. E gerçekten düşmanlık edeni dost edinmek kadar ahmaklık olur mu? Ama insanlar bunu yapıyor. İnsanlar bunu yapıyor. Can düşmanının dediğini yapıyorsun. Aynen öyle. Böyle bir hastalık. Ne şey diyor? Tamam. Peki buna Allah Cenab-ı Allah ifade yerindeyse yapması gerekeni yaptı. Emrine karşı gelen, gelenin bu şekilde mele-i alada cereyan bu hadiseyi anlatıyor. Bakın diyor ben, bana böyle yaptı ben de ona şu hükmü verdim. Dedim ki, defol git bir akimin onlardan yani Adem'in soyundan gelenler arasından sana kim uyarsa, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. Şüphesiz cehennem sizin yeterli, hepinize yetecek, tas tamam gelecek, denk bir ceza olarak cezamız olacaktır. Cezamız cehennem olacaktır. Muvfur. Yani yeterli bir ceza. Yaptığınıza yakışan, yaptığınıza denk, yaptığınızla örtüşen, amellerinizle örtüşen bir ceza olarak size cehennem, sizin cezanız olacaktır. Bakın önceki ayet-i kerimeler dünyada helakten bahsetti. Bu ayet-i de ahirette helakten veya azaptan bahsediliyor. Bu şuna işaret. Yani dünya hayatında Cenab-ı Allah'ın bahsettiğimiz gibi Musa Aleyhisselam'dan sonra toplu helakleri kaldırması günahkarları ve isyankarları temelli cezasız bırakacağı manasına gelmez. Dünyada bu azabı kaldıran ahirette azaplandıracağını belirtiyor bu gibi kimseleri. Bir manası da bu. Şimdi Herki istifziz men istata'te minhum bi Çok dikkat çekici bir ayet kelime. Gücünün yettiği kimseleri aralarından, gücünün yettiği kimseleri sesinle baştan çıkar. Birçok ilim adamı bunu, saut sesinle baştan çıkar buyruğunu günümüzde bir cinnet mertebesine ulaşmış müzik tutkunluğu diye tercüme tefsir etmişler Evet. Öyle bir bilmem kim gelecek Oho, insanlar birbirlerini çiğniyor geçiyor. Paralar gözlerine gelmiyor. Ha, bir de ayrıca efendim biz şu konserimizden elde edeceğimiz geliri Afrika'daki filan açılara ulaştıracağız diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum ama bu da ayrı bir sefalet. Sizin her bir programınızdaki israf ve bilet paraları zaten bir senelik konser paraları vallahi fazladır bile belki. Hesap edilse yeridir. Bir senelik altı aylık ve belki de bir aylık konser paraları belki biz Dünyadaki açlığın birçok problemini ortada, açlık problemini birçok büyük çapta helak eder. Hazreti Ali Azzeyallahu çok güzel söylüyor. Zenginin israfı fakirin ihtiyacı kadardır. Ne kadar müthiş, ne kadar özlü bir ifade. Yani diyor ki israfı kaldırın dünyada aç kalmaz zenginin israfı fakirin ihtiyacı kadardır dünyadaki mal mülk üretim tüketim dengesini böyle yorumluyor Ali radıyallahu anh efendimiz evet ve eclib aleyhim bi ve recilike ve şarikum fil emvali ve ve mâ yaidhumu şeytanu illa gurura senseniz burada kalalım ezanda konuyor vaktimiz de geldi olur ya camide yatsıyı kılmak isteyenlerimiz olur Burada devam ederiz inşallah.